1531, numaralı konu, Allah'ın zikrinin insanı azaptan kurtaracak amellerin en üstünü olması, evet, Hazreti Peygamber bir gün, hiçbir insan kendisini azaptan kurtarmak hususunda Allah'ı anmaktan daha büyük bir amel işlememiştir, buyurdular, ey Allah'ın Resulü, bu amel Allah yolundaki cihattan da mı üstündür, denildiğinde de, evet, Allah yolundaki cihatla bunun derecesine ulaşamaz, ancak kişi kılıcı parçalanıncaya kadar vuruşursa iş değişir, cevabını verdiler.